Projesi Özel Yayını 10. Radyo Şenliği Açık Radyo 94.9 burası açıkradyo.com.tr hepsi olur. Çünkü internet üzerinden de tıklanarak dinleye, dinlenebiliyoruz. Nihayet ve destek olunabiliyor. Destek Aynı olunabiliyor. şekilde. Ve 10 Açık Radyo dinleyici destek projesinin özel yerinin onuncusunu yapıyoruz. İlk 29 Şubat'ta artık yılda 2004'te başlanmıştı ve çok küçük bir kapsamda başlanmıştı bir günlük ama şimdi elimizdeki listeye bakınca da ne müthiş bir çeşitlilik olduğunu da görebiliyoruz. İlk destekçiler arasında da yani o tarihten beri aslında amaç başından belliymiş gibi şimdi daha da iyi oluyor ve bu giderek artan sayıda da dinleyicilerimizle buluşma fırsatı da veriyor bize seni de bir hafta dokuz günde olsa. İşte onlardan biri keyifli. Şimdi Aylin Hanım'la Aylin Vartanyan Dilaver'le beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk herhalde. Evet, biz, bizi nasıl görüyorsunuz <gülüyor> dinleyici gözüyle ve destekçi gözüyle? Onu siz bize anlatın. Severek. E, kutunun arkasında olmak bir kere çok güzel bir his. Bir de yeni yerinizi de görme şansım oldu. E, çok hoş olmuş ee, kutunun arkasında olmak e, ve kutuyla beraber yaşamak hakkında bir şeyler söylemek istiyorum size. Çünkü ben de yaklaşık 20 senedir bir açık radyo dinleyicisiyim. Ee, i̇lk kurulduğumuz günlerden beri hatta sizin oğlunuzu da yaptığınız programları ah. da gayet iyi hatırlıyorum. Ee, ve ilk dinlediğim zamanlardan beri dikkatimi çeken hem... E, her dinlediğimde bir şeyler öğrendiğim radyoydu ama bu didaktik bir öğretim öğrenme ilişkisi gibi değil. Ee, açıların genişlemesiyle ilgili bir öğrenme e, ve açılma e, şekli oldu hiç, hep benim için. Topluluk Radyosu fikri tabii 10 sene evvel özellikle dinleyici destek programınızla beraber... Evet. E,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 Açık Radyo'nun en büyük özelliği de bu diye düşünüyorum. İnsanları mobilize ediyor bir yandan. Ee, hani bir yandan e, herhangi bir bilgi e, yerinden, e, biliyorum yerinden e, öğretmeden, oradan öğretmeden, bilgilendirerek, e, bir yandan da insanları mobilize ederek bu topluluğu da ayakta tutuyor. Ve topluluk da buna cevap veriyor en güzel Evet. Yani bu <gülüyor> tamamen karşılıklı bir iş. Bize de öyle geliyor ama size öyle geliyor olup bunu size söylemeniz de bize çok iyi geliyor tabii. Yani bir öyle bir toplumu seferber edelim mobilize edelim diye bir gizli maksadımız vardır herhalde ama <gülüyor> yani bu şekilde hiç ifade etmemiştik mesela. Evet. Ee, biraz da hani ister istemez insan diğer medya mercileriyle de karşılaştırıyor hani günümüzde diğer medya araçlarına baktığımızda televizyon olsun gazete olsun diğer radyo kanalları olsun o radyo programlarındaki haberleri özellikle dinlerken kendimi başa çıkamayacağım bir şeylere maruz kalmış gibi hissediyorum yani maruz kalıyorum devamlı ve elim kolum bağlanıyor hiçbir şey yapamıyorum gibi hissediyorum ama açık radyoyu dinlerken herhangi bir haber sunulurken o haberin bir yandan da hopperle beraber gelen olasılıklar da sunuluyor. Böyle bir durum var evet ama böyle de olası, olasılıklar var. Yani her seferinde bir şey öğreniyorum derken işte bunları öğreniyorum. Yani şöyle de bir olasılık var veya işte şöyle de bir e, e, karşı çıkma imkanı Evet. Yani şiddetsiz bir şekilde karşı çıkma evet. imkanları var. Valla çok... Bence de çok önemli şeyler söylüyorsunuz. Zaman zaman çünkü biz e, özellikle haber programlarında açık gazete ve diğer sözel haber ağırlıklı <gülüyor> sosyal ve e, ya, diğer programlarda biraz böyle karamsar olmakla da e, karamsar bir dünya görüşünü de yansıtmakla suçlandığımız olmadı değil tamam. zaman zaman. Fakat ben bunu kendi kafamdan da e, sürekli olarak arkadaşlarla da konuşarak düşündük ve değiştirdik. E, yani nasıl değiştirebiliriz falan diye konuşurken e, baktık ki aslında fazla da değiştirecek bir şey yok. Çünkü sizin de, de demin çok isabetli olarak söylediğiniz gibi mutlaka bir, e, bu işin mücadele tarafında. Uh -huh. Yani sosyal mücadelelerle, hak arayışlarıyla ve sivil itaatsizlikle dahil olmak üzere ama tamamen barışçı bir şekilde hı hı. mücadele yoluyla olabileceğinin her seferinde göstermeye çalışıyoruz hı. çeşitli programlarda. O zaman da bu bence karamsarlığı hak etmiyoruz. Kendimizi de ya, Evet üzüntü. Yani bizim düşünürüm. ama yaşadığımız evet. bir şeydi. Şimdi siz evet. onu söyleyince hatırladım ben de. Ve biraz da geride bıraktık artık şimdi. Evet. O Rebecca Saul hiç unutmadığım bir sözü var makalesinde. Yani mücadele, kavga olduğu yerde umut her zaman vardır kesinlikle, diye. Kesinlikle, Ben de o kanattayım. Harika yani. Evet. Bir de aşk meselesi var. Sabah da bir aşk sarkısı seçtiniz. Evet. Ona da değinmek istiyorum biraz. Çünkü harika. hep şey düşündüm. Açık radyo çok hayatımın içine. Her gün... Ritüel gibi sabahları dinlemeden hayatı başlayamadığım bir e, alan, bir ses benim için açık radyo aynı zamanda e, açık radyo bir sanat eseri gibi de düşünüyorum bazen neredeyse hani siz de galiba bir ara öyle bir şey söylemiş miydiniz bir zihin, zihin tiyatrosu? Evet kuruluş, e, manifestomuz, var, da kuruluş manifestomuz da vardı Zihin tiyatrosu yani hem zihin tiyatrosu hem de duyuları uyandıran bir tiyatro bu yani. Ee, bir tek hani kafamız çalışmıyor. Canlanıyoruz da bir yandan. Ee, sizin programlarınızla da sanat üzerine yaptığınız programlarla da. Ee, sonuçta e, bir tek bilissel olarak değil bir tek beynimiz değil. Duyularımız da açılıyor. Kalbimiz de açılıyor bir yandan. Ve bu aşk gibi birazcık diye düşünüyorum. Onun için e, yani aşağı yukarı 20 senedir varsınız. Yani 20 senedir bunun... İşte 18. 18 evet. 18 senedir. Bunu idame ettirmek için aşk lazım. Sizin de tutkunuz tabi çok önemli. O tutkunuzu zaten seyircilere bir şekilde geçiriyorsunuz diye düşünüyorum bir radyo olarak. Evet. Yani, yani şey de bu son zamanlarda özellikle çıkarılan, yapılan bazı araştırmalar çok okuma fırsatım da olmadı ama biraz göz gezdirdiğimde. Bu işte IQ meselesinden çok önemli bence bir noktaya temas ettiğiniz IQ ile değerlendirmek yani hı hı. zeka diye adlandırılan şeyi bir nitelik getirmek ve özellikle de duygu zekası hı. kavramı çok giderek ön plana geçmeye başlıyor. Benim için de son derece geçerli bir ayrım hı hı. bu. ...öbürü işte bu büyüme iktisadiyatı... ...gibi bir şey oluyor. Yani bu... ...giderek... ...kendi aramızdaki ilişkilerden de... ...alınan, koparılıp çekilen bir... ...dokunma duygusunun evet. eksikliği. İşte komşularını tanımayan... ...aynı apartman içinde... Evet. ...birbirlerini hiç tanımadan... ...yaşayıp ölüp giden insanlar... Evet. ...yığını haline almanın... ...çok tehlikeleri var. Onun için de bu aşk meselesi... ...hakikaten önemli. Yani ben... ...sabahleyin işte... Delaney and Bonnie'den Never Ending Song of Love'ı da yıllar yılda dinlememiştim. Birdenbire aklıma geldi bunu çalalım evet. diye. Çünkü bitmez, tükenmez bir aşkın evet. hikayesi evet. hakikaten bu. Gerçekten öyle. Bitmesin, tükenmesin. Evet, çok teşekkür ederim. <gülüyor> siz ne dinleteceksiniz bize? Ben David Bowie'den e, Heroes parçasını seçtim. Onda da bir aşk var. Çünkü onu sizi duyduktan sonra aklıma geldi. Orada da e, kavuşamayan bir çiftin bir günlük bir aşk yaşayıp kahraman olmaları üzerine bir şarkı bu. Umarım dinleyiciler de bir günlük kahramanlık yapıp destek verirler. Bunu evet o da yani diyor. sıradan insanların kahramanlığı da ayrı bir Kesinlikle. kavram. Yani, yani bütün kahramanlarla yetiş doğup büyüyen bir nesil halini aldık. Bu çok sahte bir şey aslında. Evet, e, Hollywoodvari bir ya da televizyon dizilerinin yarattığı bir kahramanlar. Asıl kahramanlar tabii gündelik evet. korkunç yoğunluğu içinde yaşayan sıradan insanların e, kahramanlığı olsa gerek. Peki yani harika ama biz sizin sesinizden de yani telefon numaramızı... Tabii ki. <gülüyor> Ee, söylemenizi rica edersek Aylin Vartanyan ee, Dilaver çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Açık Radyo dinleyici destek projesi için dinleyici destek hattı 0212 343 41 41. say hey. can swing, though nothing, nothing will keep us together, we can beat them, forever and ever, or oh, we can be heroes, just for one day.